Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdi. Programın başında heyecanla bahsetmiştik. Cumhuriyet davası devam ediyor bugün. Üçüncü gün adliyede ve adliyede... İstanbul'dan pek çok insan var İstanbul dışından da pek çok insan var gazetecilere özgürlük davası hatta gazetecilerin yargılandığı dava Türkiye'de devam ediyor. Güne bir not düşmek istedik biz de ve şimdi meseleye bir başka tarafından bakmaya çalışacağız. Cumhuriyet davası çizerlerinden Zeynep Özatalay telefon attığımızda Hoş geldin Zeynep yayına. Hoş bulduk. Evet şimdi sen de davayı bir süredir devam ettiriyorsun, izliyorsun, takip ediyorsun ve içeriden e, şahane çizimler gönderiyorsunuz dışarıya. Davayı e, çizdiniz. Ve bunu bir ekip olarak yap yapıyorsunuz öncelikle. Şimdi böyle evet. bir duruşmayı e, çizer olarak izliyor olmak ne demek onu bir e, soracağım ama e, nasıl oldu bu ekip nasıl oluştu? Zira bir e, aslında dönüşümlü çizerlik durumu da var orada. Dışarıya çok güzel şeyler çıkıyor. Nasıl oldu bu oluşum, girişim, bu topluduk? Um, şöyle aslında biz çizerler genel olarak zaten birbirimizi hep tanıyoruz mesleki olarak. Bu da biraz yine arkadaş çevremizden de kaynaklanan bir şey. E, musakart adlı atıldığından beri e, oluşturduğumuz bir daya bir çeşit bir dayanışma grubu e, var. Musakarta özgürlük diye bir e, sayfa etrafında işte hem yurt dışından hem de Türkiye'deki çizerlerden eee Musakart için bir şey çizer misiniz dediğimiz zaman ya da kendi isteğiyle e, çiz çizim gönderen pek çok insan oldu. Çünkü bir çizerin hapse atılmış olması, bir karikatüristin hapse atılmış olması çok inanılmaz bir şey. Türkiye tarihinde bile çok sık olmayan 3-4 kişi sanırım bugüne kadar hapsedilmiş Türkiye tarihinde çizerlerden. Dolayısıyla bizim hassasiyetimiz asıl olarak hem gazeteciler hem de ağırlıklı olarak mutlakaht bir meslektaşımız olduğu için onun etrafında birleştik. E, mahkeme çizerliği de nadiren de olsa yaptığınız böyle evet. önemli duruşmalarda e, çağrı alıp gittiğimiz e, bir durumdu. Dolayısıyla bu kadar önemli bir davada bizden rica ettiler e, böyle bir şey yapabilir misiniz diye. Bizim de elimizden gelen en iyisi bu olduğu için çok sevindik. Yani yapabileceğimiz bir fark bir katkı oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla gelen gönüllü çizerlerden her gün bir tanesi girip duruşmaya tanıttık ediyor. Kaç kişi vardır aşağı yukarı gönüllü çizerlerden? Ee, yani epey kalabalık bir grubumuz aslında Hı -hı. şehir dışında olanlar e, gelemeyip de kalbi burada olanlar falan yani epeyce işte e, profesyonel ve amatör epeyce destek veren çizer var. Ama tabii buraya bir fiil gelip de e, bir kere tabii çok kolay bir iş değil. Çok heyecanlı ve stresli bir iş. Yani çok Hı -hı. iyi e, çizerler bile bazen yani hani bu kadar kalabalığın içinde nasıl çizilebilir işte hani ben yapmasam olmaz diye hepimizi yakan top gibi birbirimizi atıyoruz aslında. <gülüyor> ee, dolayısıyla her gün canlı olarak çizecek bir tane çizer. Yani beş tane çizerimiz var şu anda mahkeme için. Hı hı. Zaten Ve içeri girmek de çok zor. Onu soracaktım. Biliyorsun. Çok büyük zorluklarla içeri girebiliyoruz. Ee, i̇çeri alınmıyor musunuz? Yoksa yer bulabilmek mi sıkıntı oluyor? Nasıl bir zorlukla karşılaşıyorsunuz? İçeri alınırken e, çok büyük bir var Hı -hı. ya e, davalı yakını Hı -hı. ya gazeteci ki onların da hepsi alınmıyor zaten sarı Hı -hı. basın kartı ar olarak Yalnız da avukat olmak gerekiyor. Biz 3'ü dediğiniz ve mahkeme tanımında henüz maalesef belki bu duruşmadan sonra oturur. E, mahkeme ressamı diye bir e, şey yok. Bir e, <gülüyor> bilgi yok. <gülüyor> evet. Hemen amirlerini filan arıyorlar. Biz de, mahkeme ressamıyız girmek istiyoruz deyince. Dolayısıyla her gün bir şekilde biri bizi içeri sokuyor aslında. <gülüyor> e, çünkü çok fazla insan katılmak istiyor. Tabii çok önemli bir duruşma. <gülüyor> evet. Oradan böyle bimcili zahmetle içeri alınıyoruz. Birazcık böyle da oluyor. mesela karşıdan bakınca mahkeme ressamlığı e, Türkiye dışında aslında sıkça da olan bir şeydi. E, evet çok geçerli bir iş. İş olarak da var hatta değil mi? Yani, tabii, tabii bu meslek olarak da var aslında. Evet ve yani hani Türkiye'ye bir taraftan da yeni bir soluk geldiğini de görüyoruz bu davalarla beraber. Böyle bir iyi taraf denir mi buna bilmiyorum ama hakikaten polyanlıcılık oynamak ama nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'de böyle bir yeni solukmuş gibi de gözüküyor. Eh, yani öyleyse tabii çok mutlu oluruz çok Güzel bir şey, bizde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hı hı. Ee, Türkiye tam bir çizermen bali yani. Aslına bakacak olursan zaten karikatür geleneğimiz falan çok kuvvetli, çok iyi çizerler, çok yetenekli rüyastörler var. Dolayısıyla hani o insanların bir kısmının yeteneğini de burada değerlendirmek çok güzel olur. Mahkemelerde gerçekten bir farkındalık yarattığını e, görmeye başladık bizde. Hı hı. E, insanlar çizim olduğu için bir ilgi gösteriyorlar, bir renklilik, bir canlılık geliyor anlaşılan e, oradaki anlatıma. Hı hı. E, farklı farklı çizerler, farklı farklı yorumluyorlar. Evet. E, dolayısıyla insanların e, tepkileri, yorumları çok tatlı olduğu, zaten çok gergin bir dava olduğu için ve evet, çok böyle büyük bir haksızlıkla boğuştuğumuz için Hani ne mutlu bize yani umarım gelecekte biz mahkeme ressamıyız deyip de içeri rahat rahat girebiliriz bu sayede. Evet. E, bu tanımda biraz yerleşmiş olur. Evet başka türlü bir dayanışma andan da bahsediyorsun burada gerçekten. Hem yeni bir şeyin nüve vermesini görüyoruz gibi e, diğer taraftan da hakikaten yeni çizayların de bir araya gelmesine sebep vesile olabilecek bir durum. Peki davayı izlemek çizmek zor koşullar dedin. Birazcık oradan bahsedebilir miyiz? Çok az açabilir miyiz? Yani o kalabalık Babalığın içinde oturuyorsunuz muhtemelen. Nasıldır Ayakta. o? Hatta oturmadan. Ayakta Ayakta. Ee, çünkü zaten yer yok. Gerçekten dirsek dirseye e, bir e, ortam, bu kadar büyük bir davayı alacak bir a, mahkeme salonu yokmuş Çağlayan Adliyesi'nde. Hı. hiç az insan alıyorlar. Büyük bir kısmını almıyorlar insanların. Hı hı. Ee, büyük zorluklarla içeri girdiğimizi söylemiştim. Sonra da yer bulmak konusunda. Evet. Ya insanlar çok nazik davranıyor ve bize bir koridor açıyorlar, bitişe giriyoruz zaten. Ayakta duruyoruz bir köşede, oradan çizmeye başlıyoruz. Ee, zaten heyecan çok gergin bir ortam. Ee, orada çiziyorsunuz ya, onu hemen paylaşmak zorundasınız. Hani çıkan çıktı artık, akşama tekrar dizelteyim, yeniden yapayım. Bunu benzemedi, şurası yeniden yapayım falan öyle bir şey de mümkün değil herkes elinden gelen performansını en iyiğini yapıyor yani şahane bir iş bir taraftan da peki nasıl bir <gülüyor> çok heyecanlı evet değil mi dışarıda nasıl bir şey var bir prosesten de aslında bahsediyorsun içeride biri çiziyor size gönderiyor ve öyle tekrar yayılmaya başlıyor galiba değil mi bu bu süreç nasıl evet çünkü şöyle bir iki defa bu işi yaptıktan sonra ben ilk Ergenekon davasının son duruşmasına girme şansım olmuştu. İlk mahkeme çizerliğimi orada yapmıştı. Ee, bu, bu sefer de ardarda günler boyunca olunca şunu keşfettik. Şimdi çok kötü bir ışıkta, çok böyle zor hani bizi, bizi rica ediyoruz bazen resim defterini tutuyor. Oradan fotoğraf çekip cep telefonumuzla aktarıyoruz filan. Dolayısıyla o resimler çok sağlıklı olmuyor. İkinci gün e, zaten bir çizer grubu olduğumuz için bilgisayar başındaki bir arkadaşımıza işleri ilk önce gönderip matroptan ondan biraz ışığı düzeltilmiş falan bir iş alıp oradan servis etmeyi <gülüyor> akıl etmeye başladık. Şahin. Dolayısıyla küçük böyle bir ajans gibi çalışıyoruz şu anda. Fotoğraflar düzeltiliyor işte biraz daha açısı maçısı hani kesilip çilip, çünkü yamuk olabiliyor falan çektiğimiz fotoğrafı evet. Nispeten eli yüzü düzgün bir şekilde dolayısıyla servis edebiliyoruz kesinlikle. Yani Mahkeme ressamlığı <gülüyor> e, gelişirken hatta kendine yeni yollar, yeni sular bulurken galiba. Kervan yolu düzgün oldu gerçekten ama evet. çok şey öğrendik ki biz böyle çizerler genellikle böyle çok yazışma yapmayı yani hani... E, gözeteciliğin gereği olan yalta da biz çok rahatlıkla yapabildiği şeyleri biz çok yapmayı sevmiyoruz aslında. Evet. Ama tabii şu anda gerçekten çok insana bunları ulaştırmak gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet yani bütün gün oradasınız sizde. Davalar uzun saatler boyunca devam ediyor ve devam edecek gibi de gözüküyor. Şimdilik nasıl olacağını göreceğiz. İçerisi muhtemelen gergin. Senden çok kısa belki son izlenim olarak da bir çizer olarak nasıl göründüğünü sana sorayım Hı. ve daha çok meşgul etmeyelim seni tekrar duruşmaya evet. yollayacağız diye. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani iç servisi şöyle ki e, şeyler yani e, bizim sanıklar çok şeyler oraya bir andan itibaren zaten çok haklı olmanın bilinciyle ve yaptıkları savunmalar zaten çok dolu dolu. Dolayısıyla onlarda bir aslında haklılığın verdiği bir rahatlık, işte sevdiklerini görmenin verdiği bir sevinç, bir şakalaşma var. Onların Onları görmek orada zaten bizi çok mutlu ediyor. Hı hı. Karşı taraf mümkün olduğu kadar o ortamı bozmadan a, gördüğüm kadarıyla hareket etmeye çalışıyor. Ama etrafta bir jandarma dolu, o böyle... İnsanların etrafında bir etten duvar filan hani o bakımdan tabii yine ceberotluğunu yapıyor yani devlet. Onu hmm. da görmüş oluyorsunuz. Evet. Yarın buradayız. Asıl önemli olan yarın aslında çünkü çok uzun bir zamandır insanlar tutuklular ve haksız yere hani bizim bir hasta burada olmamız hiçbir şey yani neticede her gün bir çizer gelip çizim yapıyoruz. Hmm. Ama son gün yarın öğleden sonra gelip mahkeme sonuna kadar bir karar çıkana kadar burada mümkün olduğu kadar kalıp bir Sonucu görmek istiyoruz, bakalım ne çıkacak. Evet, umuyoruz ki, umuyoruz süreç. ki buradan alır gideriz, yani um, umuduğumuz tabii. Evet, hepimizin umudu. Çok teşekkür evet. ederiz Zeynep. Hem e, ederiz. bir e, gülümseme arası vermiş olduk gerçekten bu karanlık günlerin içinde <gülüyor> bir güzel bir tarafı bana kalırsa, hakikaten senden dinlemek de ayrıca güzel. Çok kıymetli bir iş e, oluyor orada ve diğer taraftan da dava tüm hızıyla devam ediyor. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Hava şartları şu andan itibaren biraz zorlu gibi orada. Ee, çok sağ ol Zeynep. Herkese çok selam. Çok, çok teşekkürler. Kolay gelsin size de. Hoşçakal. Hoşçakal. size de.